yanlarına döndüğünüzde, size mazeret beyan edecekler. Sen de ki, mazeret bildirmeyin, size inanacak değiliz. Sizin halinizden Allah bizi haberdar etmiştir. Bundan sonra yapacaklarınızı ve tevbe edip etmeyeceğinizi de, Allah ve Resulü görecektir. Sonra da, görünen ve görünmeyen alemleri, hakkıyla bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızı O size bildirecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerine ilişmeyesiniz diye size Allah adına yemin edeceklerdir. Siz de onları bırakın, onlar murdardır, varacakları yerde cehennemdir. Bu işleyip durduklarının cezasıdır kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlardan hoşnut olsanız bile, Allah o fasıklar güruhundan hiçbir zaman razı olmaz. Bedeviler küfür ve nifak yönünden daha şiddetli ve Allah'ın Resulüne indirdiği emir ve yasakları bilmemeye daha müsaittirler. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar. Bedevilerden öylesi vardır ki, bağışladığı şeyi ziyan olmuş sayar ve başınıza felaketlerin gelmesini bekler. Felaket onların başına gelsin. Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Bağışladığı şeyi de Allah'ın rızasına, ve peygamberin duasına vesile sayar. Evet, bu gerçekten onlar için Allah'ın rızasına bir vesiledir. Allah onları rahmetine eriştirecektir. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam'da önceliği olan muhacirler ve ensar ile onları güzellikle takip ederek örnek alanlar ve onları hayırla yad edenlere gelince, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Allah onlara, içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Bu ise en büyük kurtuluştur. Medine çevresindeki bedeviler arasında münafıklar da vardır. Medine halkından da münafıklıkta inat edenler vardır ki, onları sen bilmezsin ancak biz biliriz. Biz onları dünyada ve kabirde iki kere azaba uğratacağız. Sonra da onlar pek büyük bir azaba atılacaklardır. Günahlarını itiraf eden diğerleri ise yapmış oldukları güzel amellerine kötü bir işi karıştırmışlardır. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi umulur. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Onları günahlarından temizleyip, sevaplarını artırmak için, mallarından sadaka olarak bir miktarını al ve onlar için dua et. Senin duan onlar için bir rahmettir. Allah ise her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Onlar bilmezler mi ki, Allah kullarının tevbesini, ve sadakalarını kabul eder ve tevbeleri kabul edip kullarına merhamet eden ancak Allah'tır. De ki, çalışın. Allah da, Resulü de, müminler de sizin yaptıklarınızı görecektir. Sonra da, görünür ve görünmez alemleri hakkıyla bilen Allah'ın huzuruna döndürülürsünüz ve o size işleyip durduklarınızın ne olduğunu bildirir. Cihattan geri kalan diğer bir topluluğun durumu da Allah'ın vereceği hükme bırakılmıştır. Allah dilerse onları cezalandırır, dilerse tevbelerini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapandır. O kimseler ki, Müslümanlara zarar vermek, küfre yardımda bulunmak, müminlerin arasına ayrılık sokmak, ve bundan önce Allah ile Resulüne karşı savaşa yeltenmiş kimsenin gelişini beklemek için bir mescit edindiler. Bizim iyilikten başka bir kastımız yok diye yemin ederler. Yalan söylediklerine ise Allah şahittir. O mescitte asla namaz kılma. Senin namaz kılmana layık olan Mescit, ilk günden beri takva üzerine kurulu bulunan mescittir. Orada maddi ve manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa çökmeye yüz tutmuş bir yar kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Onların bina ettikleri mescit, kalplerinde bir şüphe olarak devam eder ve kalpleri parçalanıp ölmedikçe o şüpheden kurtulamazlar. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar. Allah, müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Öldürür ve öldürülürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da hak olarak verilmiş bir sözdür. Vadini Allah'tan daha iyi yerine getiren kim vardır? Yaptığınız bu alışverişten dolayı size müjdeler olsun. En büyük kurtuluş işte budur. Bu müjdeye erişenler, tevbe edenlerdir, ibadet edenlerdir, hamd edenlerdir. Oruç tutanlarla, cihat veya ilim gayesiyle, yahut Allah'ın eserlerini tefekkür için seyahat edenlerdir. Rüka varanlardır, secdeye kapananlardır. İyiliğe teşvik edip, kötülükten sakındıranlardır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edenlerdir. Müminleri müjdele. Akraba bile olsalar, Onların cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah'tan af dilemek ne peygambere ve ne de iman edenlere uygun düşmez. İbrahim'in babası hakkında mağfiret dilemesi de babasının iman edeceğine dair ona verdiği sözden başka bir sebeple değildi. Onun Allah düşmanı olduğunu açıkça anladığında ise istiğfardan vazgeçti. Doğrusu İbrahim, çok niyaz eden, çok şefkatli ve yumuşak huylu bir zat idi. Allah bir topluluğa hidayet nasip ettikten sonra, sakınmaları gereken yasakları açıkça bildirmedikçe, onları mes'ul tutmaz. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dirilten de, öldüren de O'dur. Allah'tan başka sizin ne bir dostunuz vardır, ne de bir yardımcınız. Muhakkak ki Allah, peygambere ve o güçlük zamanında ona uyan muhacirlere ve ensara tevbe nasip etti. Onlardan bir kısmının kalpleri yılgınlığa düşmek üzere idi de, sonra Allah onlara tevbe nasip etti. Muhakkak ki Allah, onlara çok şefkatli, ve çok merhametlidir. Haklarındaki hüküm geri bırakılmış olan üç kişiye de Allah tevbe nasip etti. Öyle ki, yeryüzü o kadar genişliğiyle beraber onlara dar gelmiş, kalpleri sıkıştıkça sıkışmış ve Allah'ın azabından kurtulmak için ondan başka sığınacak bir yer olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah onlara pişman olup dönmeleri için tevbe nasip etti. Muhakkak ki Allah, tövbeleri çokça kabul edici ve kullarına merhamet edicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Ne Medine halkına, ne de O'nun çevresinde bulunan Bedevilere, Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve kendi canlarını O'ndan daha çok sevmeleri yakışmaz.'' Zira onların Allah yolunda katlanacakları susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları, düşmana karşı muzaffer olmaları gibi hiçbir hal yoktur ki, onun karşılığında kendilerine bir iyilik yazılmasın. Allah, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükafatını elbette zayi etmez. Onların az veya çok, Allah yolunda yaptıkları her bağış ve Allah yolunda geçtikleri her vadi karşılığında Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandıracaktır. Müminlerin hepsinin birden harbe çıkması gerekmez. Her topluluktan bir kısmın geride kalıp da dinlerini iyice öğrenmeleri ve kavimleri geri döndüğünde onları ikaz etmeleri daha doğru olmaz mı? Umulur ki, böylece Allah'ın yasaklarından sakınmış olurlar. Ey iman edenler! Kafirlerden çevrenizde bulunanlarla savaşın ki sizi sert ve kuvvetli bulsunlar. Şunu da bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bir sure indirildiği zaman münafıklardan bu sure hanginizin imanını arttırdı diyenler olur. İman edenlere gelince İndirilen sure onların imanını artırmıştır. Onun inişiyle sevinç duyarlar. Kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunanların ise indirilen sure inkarları yüzünden murdarlıklarına murdarlık katar ve onlar kafir olarak ölüp giderler. Onlar her sene bir iki defa çeşitli musibetlerle imtihan olunduklarını görmüyorlar mı ki yine de tevbe edip ibret almıyorlar. Onların ayıplarını açıklayan bir sure indirildiği zaman, birbirlerine bakıp, müminlerden sizi gören birisi var mı diye işaretleşirler. Sonra da kalkıp uzaklaşırlar. Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Çünkü onlar haktan anlamaz bir topluluktur. Ey insanlar! Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız O'na pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey Peygamber! Eğer insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki, Allah bana yeter, O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim, Yüce Arş'ın Rabbi de O'dur. Yunus Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu hikmetle dolu olan kitabın ayetleridir. Kendi içlerinden bir kimseye halkı Allah'ın azabından sakındır ve iman edenleri de Rableri katında yüksek bir makamla müjdele diye vahyedişimiz insanlara tuhaf mı geldi ki o kafirler peygamber için bu apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra da arş üzerinde hükmünü icra eden, bütün kainatı yerli yerince tedbir ve idare etmekte olan Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse kimseye şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. Yalnız O'na kulluk edin. Hiç düşünmez misiniz?'' Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi böyledir ve yerine getirilecektir. Kullarını önce yaratan, sonra da O'na iman edip güzel hareketlerde bulunanları adaletle mükafatlandırmak için yeniden diriltecek olan O'dur. Kafirler için ise inkârlarında ısrar etmeleri yüzünden kaynar sudan bir içecek ve pek acı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, vaktinizi ve hesabınızı bilesiniz diye aya menziller takdir eden de O'dur. Allah bütün bunları boş yere değil, hak ve hikmetle yaratmıştır. O, bilgi sahibi olan bir topluluk için ayetlerini işte böyle açıklar. Muhakkak ki gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, inkardan sakınan bir topluluk için deliller vardır. Bize kavuşmayı ümit etmeyenlere, dünya hayatına razı olup, onunla tatmin olanlara, ve ayetlerimizden gafil bulunanlara gelince, kazandıkları sebebiyle, onların varacakları yer, cehennem ateşidir. İman edip güzel işler yapanları ise, Rableri, imanları vasıtasıyla altlarından ırmakların akacağı nimetlerle dolu cennetlere kavuşturur. Onların cennetteki duaları şöyledir. Allah'ım, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Aralarındaki dilekleri de hep selamdır, iyiliktir. Duaları ise şu sözlerle sona erer. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah insanlara hayrı acele istedikleri gibi şerri de acele verseydi ecellerine hükmedilir, helak olup giderlerdi. Fakat bize kavuşmayı ümit etmeyenleri azgınlıkları içinde bırakı veririz de bocalayıp dururlar. İnsana bir zarar dokunduğunda, yatarken, otururken ve ayaktayken her halinde bize niyaz eder. O zararı kendisinden kaldırdığımızda ise sanki başına gelen zarar yüzünden bize dua eden o değilmiş gibi geçer gider. Nefislerini dünya uğrunda harcayarak israf eden kimselere işleyip durdukları şeyler işte böyle hoş gösterilmiştir. Sizden evvel nice nesilleri zulmettikleri zaman biz helak etmişizdir. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirdiği halde, onlar iman etmeye yanaşmadılar. Mücrimler güruhunu biz işte böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl işler yapacağınıza bakmak için, o kavimlerin arkasından sizi yeryüzüne getirdik. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir, yahut bunu değiştir derler. De ki, onu ben kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vah yolundana uyarım. Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Allah dileseydi, onu ben size okumazdım. O da size bildirmezdi. Bundan evvel de, ben sizin aranızda bir ömür geçirdim. Hiç düşünmez misiniz? Allah adına yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki mücrimler kurtuluşa ermezler. Onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zararı ne de faydası dokunmayan şeylere taparlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. Sen de ki, Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona bildiriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. İnsanlar tek bir ümmetten başka bir şey değilken, dinde ihtilafa düşüp ayrıldılar. Eğer Rabbinin mükafat ve cezayı kıyamet gününe tehir etme hususundaki takdiri olmasaydı, İhtilaf ettikleri şey hakkında hüküm derhal verilirdi. Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Siz Allah'ın vereceği hükmü bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara gelen bir musibetin ardından onlara bir rahmet tattırdığımızda döneklik edip ayetlerimizi inkar ederler. De ki Allah hileleri cezalandırmakta pek süratlidir. Siz ne hile yaparsanız meleklerimiz onu kaydederler. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Hatta siz gemilerde bulunursunuz da o gemiler hoş bir rüzgarla akıp gider. Yolcuları da onunla ferahlanırlar. Derken bir fırtına çıkar. Her taraftan dalgalar onlara hücum eder. Öyle ki kendilerini dalgalarla kuşatılmış sanırlar. O zaman batıl inançlarını terk edip, ihlasla Allah'a yönelirler. Bizi bundan kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Onları kurtardığımızdaysa, yeryüzünde haksız yere taşkınlıklara girişi verirler. Ey insanlar! Taşkınlığınız kendi aleyhinizedir. Az bir zaman dünya hayatından faydalanırsınız, sonra dönüşünüz bizedir. İşleyip durduklarınızın akıbetini o zaman size bildiririz. Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz bir suya benzer. İnsanların ve hayvanların yiyecekleri, onunla birbirine karışmış olarak biter. Nihayet yeryüzü onlarla zinetlerini takınıp süslenir. Ve yeryüzü ahalisi, ondan istifade edeceğini sandıkları bir sırada, emrimiz gece veya gündüz vakti ansızın gelir ve o ekini sanki bir gün evvel hiç yokmuş gibi kökünden biçeriz. Düşünen bir topluluk için ayetlerimizi biz böyle açıklarız. Allah selamet yurduna davet eder ve dilediğini dosdoğru bir yola ulaştırır. İyilik yapan, ve iyi kullukta bulunanlara, yaptıklarının daha güzeliyle karşılık ve fazladan mükafat vardır. Kıyamet gününde onların yüzüne ne bir toz konar, ne de bir zillet kaplar. İşte onlar cennet ehlidir, orada ebedi olarak kalacaklardır. Günah işleyen kafirlere ise, günahları kadar ceza vardır. Kıyamet gününde onların yüzlerini bir zillet kaplar. Allah'ın azabından onları koruyacak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri kapkaranlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O gün onları bir araya toplar, sonra müşriklere siz ve şerikleriniz yerlerinizde durun ve başınıza gelecekleri bekleyin deriz. Onlarla Allah'a ortak koştukları şeyleri böylece birbirinden ayırırız. Şerikleri ise onlara der ki, siz bize tapmıyor, şeytana ve kendi heveslerinize uyuyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize taptığınızdan haberimiz bile yoktu. Orada herkes, evvelce yapmış olduğu işlerin hesabını verir. Sonra o müşrikler, Gerçek Rableri olan Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Uydurdukları şerikler de onları bırakmış, kaybolup gitmiştir. De ki, kimdir gökten ve yerden sizi rızıklandıran? Kimdir kulak ve gözler yaratıp size veren? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir kainatı yerli yerince tedbir ve idare eden? Onlar diyecekler ki Allah'tır. Öyleyse hala ona ortak koşmaktan korkmaz mısınız de. İşte hak olan Rabbiniz Allah odur. O halde hak olan şeyden başkası sapıklık değil de nedir? Ve siz o sapıklığa nasıl da çevriliyorsunuz? Allah'a iman ve itaatten kendi iradeleriyle çıkanların artık iman etmeyecekleri Rabbinin bir hükmü olarak işte böylece gerçekleşmiştir. De ki, sizin ilah edindiklerinizden kimse var mı ki, kullarını önce yaratsın, sonra tekrar dirilsin? De ki, Allah kullarını hem ilk önce yaratır, hem de sonradan diriltir. Nasıl da saptırılıyorsunuz? De ki, sizin ilah edindiklerinizden hak yolu gösterecek birisi var mı? De ki, Hakka eriştiren Allah'tır. O halde hakka eriştiren mi emrine uyulmaya layıktır? Yoksa kendisine yol gösterilmedikçe doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor ki böylesine batıl bir şekilde hükmediyorsunuz? Onların çoğu bir zanna kapılmışlardır. Zan ise hak olan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir. Bu Kur'an, Allah'tan başkasına isnat edilebilecek bir kitap değildir. Ancak o, kendisinden önceki kitapları tasdik eden, Allah'ın hükümlerini açıklayan ve alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde şüphe olmayan bir kitaptır. Yoksa onu peygamber mi uydurdu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa çağırın da, hep beraber onun bir suresinin benzerini getirin. Aslında onlar, ilmini kavrayamadıkları ve gayba ve istikbale dair haberleri henüz vuku bulmamış olan bir kitabı yalanladılar. Onlardan evvelkiler de Allah'ın ayetlerini böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin akıbetleri nice oldu. Onlardan Kur'an'a iman edenler de vardır, etmeyenler de. Rabbin ise fesatçıları çok iyi bilir. Seni yalanlamaya devam edenlere de ki, ''Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız sizedir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.'' Onlardan seni duyanlar vardır. Ama sen akıl edemedikleri halde o sağırlara işittirebilir misin? Onlardan sana bakanlar da vardır. Ama sen görmedikleri halde körlere yol gösterebilir misin? Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez. Ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler. Allah onları huzurunda topladığı gün, onlar sanki dünyada gündüz vakti bir an kalmış gibidirler. O gün birbirlerini tanıyacaklardır. Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da, doğru yolu bulamamış olanlar, o gün gerçekten hüsrana düşmüşlerdir. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, yahut göstermeden evvel senin ruhunu alsak da, herhalde onların dönüşü bizim huzurumuzadır. Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara geldiğinde, artık aralarında hakla hükmedilmiş olur ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Eğer doğru söylüyorsanız, vaad olunan kıyamet günü ne zaman? diye soruyorlar. De ki, Allah dilemedikçe, ben ne kendimi bir zarardan kurtarabilir, ne de kendime bir faydam dokunur. Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde, onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler. De ki, söyleyin bana, eğer Allah'ın azabı gece veya gündüz vakti size geliverirse, haliniz ne olacak? Mücrimler niçin onun çabuklaştırılmasını istiyorlar? Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? O zaman size, şimdi mi inandınız denecek? Halbuki siz bunun çabuklaştırılmasını istiyordunuz. Sonra da zulmedenlere denir ki, tadın ebedi azabı, siz kendi kazandıklarınızdan başka bir şeyin karşılığını görecek değilsiniz. O azap gerçek mi diye senden haber almak istiyorlar. De ki, evet Rabbime yemin olsun ki, o gerçeğin ta kendisidir ve siz onu önleyebilecek kimseler değilsiniz. Zulmetmiş olan herkes, o gün, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa, kurtulmak için feda ederdi. Onlar azabı gördüklerinde, için için pişmanlık duyarlar. Sonra haksızlığa uğratılmaksızın, aralarında adaletle hükmedilir. Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi haktır, lakin onların çoğu bilmezler. Hayat veren de, öldüren de O'dur ve O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Onlara söyle ki, ancak Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu, onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. ''De ki, söyleyin bana, neye dayanarak Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram, bir kısmını helal saydınız?'' ''De ki, böyle yapmanız için Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına yalan mı uyduruyorsunuz?'' Allah adına yalan uyduranlar, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Şüphesiz ki Allah, insanlar üzerinde lütuf ve ihsan sahibidir.'' Lakin çokları şükretmez. Hangi iş üzre olsan, Kur'an'dan ne okusan ve amel olarak siz ne yapsanız, siz ona dalmış gitmişken, biz sizin üzerinizde şahidizdir. Ne yerde ve ne de gökte, zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Ondan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Bilin ki, Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Onlar iman eden ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan takva ehlidir. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur. Onların sözü seni üzmesin. Kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'ındır. Her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilen de O'dur. Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlarsa, Allah'a gerçekten ortaklar bulup da onlara uymuş olmazlar. Onlar ancak bir kuruntunun peşine düşerler veya yalandan başka bir şey söylemezler. Dinlenmeniz için geceyi yaratan ve gündüzü aydınlatan da O'dur. Şüphesiz ki bunda Hakk'a kulak veren bir topluluk için deliller vardır. Onlar, Allah kendisine oğul edindi dediler. Allah bundan münezzehtir, O ganidir. Yarattıklarından hiçbir şeye muhtaç olmaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu sözünüze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah adına yalan uyduranlar asla kurtuluşa ermezler. Onlar dünyadan bir nasip alırlar. Sonra dönüşleri bizedir. Ondan sonra da küfürde ısrar etmeleri yüzünden onlara şiddetli bir azabı tattırırız. Onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o kavmine demişti ki, Ey kavmim, eğer aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'a ortak koştuklarınızı toplayıp, elinizden gelen her şeyi ortaya dökün ki, içinizde bir ukde kalmasın. Sonra da bana bir an bile mühlet tanımadan yapacağınızı yapın. Benden yüz çeviriyorsanız, ben zaten hizmetime karşılık sizden bir ücret istemiş değilim. Benim mükafatımı ancak Allah verir ve ben hakka teslim olanlardan olmakla emrolundum. Kavmi onu yine yalanladı. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtarıp öncekilerin yerine getirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla korkutuldukları halde, inkarda ısrar edenlerin akıbeti ne oldu? Sonra Nuh'un arkasından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlar apaçık mucizeler getirdikleri halde, kavimleri daha önce yalanladıkları şeye iman etmeye yanaşmadılar. Hadlerini aşmış olanların kalplerini biz işte böyle mühürleriz. Sonra da biz, o kavimlerin arkasından Musa ve Harun'u mucizemizle birlikte Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise, iman etmeyi kibirlerine yediremediler ve bir mücrimler güruhu olup çıktılar. Tarafımızdan onlara mucizeler geldiğinde, bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak geldiğinde, bu sihirdir mi diyorsunuz dedi. Halbuki sihirbazlar asla kurtuluşa eremezler. Onlar dediler ki, bizi atalarımızdan gördüğümüz şeyden çeviresiniz de, yeryüzünde mülk ve saltanat ikinizin elinde olsun diye mi bize geldin? Biz size iman edecek değiliz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar geldiğinde, Musa onlara, ne atacaksanız atın dedi. Onlar ellerindekini attıkları zaman, Musa, sizin getirdiğiniz şey sihirdir dedi. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, fesat için çalışanların işini düzeltmez. Mücrimler istemese de, Allah delil ve mucizeleriyle hakkı ortaya çıkarır. Firavun ile kavmin ileri gelenlerinden başlarına bir bela gelir diye korktukları için, Musa'ya, Kavminin bir kısım gençlerinden başka iman eden olmadı. Firavun ise o memlekette büyük bir zorbaydı ve ilahlık iddiasında bulunarak haddini aşanlardandı. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz ve ona ihlasla teslim olmuş Müslümanlar iseniz ona tevekkül edin. Onlar, biz ancak Allah'a tevekkül ettik dediler. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğundan gelecek bir belaya düşürme. Kafirler topluluğunun elinden bizi rahmetinle kurtar. Biz Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için bir takım evler edinin, evlerinizi kıbleye dönük mescitler haline getirin ve namazınızı dosdoğru kılın, müminleri de müjdele diye vahyettik. Musa, Ey Rabbimiz dedi, sen firavuna ve kavminin ileri gelenlerine dünya hayatında zinet ve mal verdin. Bununla halkı senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, onların mallarını helak et ve kalplerine öyle bir katılık ver ki, o acı azabı görmedikçe iman etmesinler. Allah buyurdu ki, duanız kabul olundu. Siz dost doğru yolda devam edin ve kendini bilmezlerin yolundan gitmeyin. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusuysa zulüm ve düşmanlıkla onların peşine düşmüştü. Nihayet Firavun tam boğulacağı sırada inandım ki İsrail oğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ona şimdi mi iman ediyorsun dendi. Halbuki daha önce isyan etmiştin ve fesat çıkaranlardan olmuştun. Arkandan geleceklere bir ibret olsun diye bugün senin cesedini kurtaracağız. Gerçekten insanların pek çoğu ayetlerimizden gafildirler. Muhakkak ki biz oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onları helal ve temiz nimetlerle rızıklandırdık. Onlar kendilerine ilim gelinceye kadar dinlerinde ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin onların ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz kitapta anlatılan bu kıssaları hakkında bir şüphen varsa senden evvel indirilmiş kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak olan kitap gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra hüsrana düşenlerden olursun. Haklarında Rabbinin azap vaadi kesinleşmiş kimseler, artık iman etmezler. Onlara her türlü delil ve mucize de gelse, o acı azabı görünceye kadar, onlar küfürlerinden vazgeçmezler. Hiçbir belde ahalisi yoktur ki, azabı gördükten sonraki imanları onlara bir fayda vermiş olsun. Ancak Yunus kavmi müstesnadır. Onlar iman ettiklerinde, dünya hayatında başlarına gelecek olan hor ve hakir edici azabı onlardan kaldırdık ve belli bir vakte kadar onları nimetlerimizden nasiplendirdik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi birden iman ederdi. Yoksa sen insanları iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Hiç kimse Allah'ın izni olmadan iman etmez. O akıllarını başlarına alıp da Allah'ın ayetlerini düşünmeyenleri pislik içinde bırakır. De ki, göklerde ve yerde ne var bir bakın. Fakat iman etmeyenlere ne deliller ne de peygamberlerin ikazları bir fayda vermez. Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günleri gibi bir azap gününden başkasını beklemiyorlar. De ki, siz bekleye durun. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz, azap gelip çattığı zaman peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Müminleri böylece kurtarmak bizim üzerimize bir haktır. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, muhakkak ki sizin Allah'ı bırakıp da, taptıklarınıza ben ibadet edecek değilim. Ben, sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben, müminlerden olmakla emrolundum. Allah'ı bir tanıyarak, yüzünü dosdoğru hak dine çevir. Ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da, sana ne fayda? ne de zarar vermeyen şeylere dua etme. Bunu yaparsan, zalimlerden olursun. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, ondan başka onu kaldırabilecek yoktur. Allah senin için bir hayır murat edecek olsa, onun lütfunu geri çevirecek kimse de yoktur. O, lütfunu kullarından dilediğine nasip eder. Çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan, ancak O'dur. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Kim doğru yola girerse, kendi lehine bir yola girmiş olur. Kim sapıklığa düşerse, o da kendi aleyhine sapmış olur. Yoksa ben sizin üzerinizde hüküm ve tasarruf sahibi bir vekil değilim. Sana vah yoluna uy ve Allah hükmünü verinceye kadar Sabret hükmedenlerin en hayırlısı O'dur. Hud suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-Lam-Ra bu öyle bir kitaptır ki her işi hikmetle yapan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş sonra da tafsilatıyla açıklanmıştır. Ta ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şüphesiz ki ben, onun tarafından gönderilmiş bir sakındırıcı ve müjde vereceğim. Bu kitap size gönderildi ki, Rabbinizden af dileyin. Sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak O'na dönün ve O da sizi takdir edilmiş olan ecelinize kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve her fazilet sahibine lütuf ve ihsanıyla mükafatını versin. Yüz çevirirseniz, muhakkak ki ben, büyük bir günün azabının size gelmesinden korkarım. Dönüşünüz Allah'adır. Kudreti her şeye yeten de ancak O'dur. Haberiniz olsun ki, o kafirler, Allah'tan gizlenmek için kalplerini haktan çevirirler. heyhat, onlar örtülerine büründüklerinde, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da, o gönüllerde saklı olanı da hakkıyla bilendir.''